Bugün Özge Özdemir'le birlikteyiz. Özge benim Boğaziçi Üniversitesi'nden eğitim sektörüne girdiğimde tanıştığım bir arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Özge? İyiyim zeyneptim Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Biraz seni tanıtacağım. Hı hı. Özge sevdiğimiz bir eğitimci arkadaşımız. <gülüyor> P4C yöntemini Türkiye'ye getirdi. p 4 c bir kısıt satmak. Philosophy for Children. Kısaltması. Çocuk kitapları var. Kavga çare olur mu? En iyisini yapmak mümkün mü? Kaygıdan kaçılır mı gibi çok güzel başlıklar. Bizim de kendi girişimimizde vermeye çalıştığımız bu etik değerler eğitiminin parçası olan başlıklarda. o yüzden benim için çok anlamlı. Boğaziçi Üniversitesi'nde de dersler veriyorsun değil mi Özge? Bir tane ders veriyorum üniversitede. Eğitim fakültesinde eğitim felsefesi dersi. Evet, yani aslında e, lisans de, düzeyindeki öğrencilerle de çocuklarla da çalışıyorsun. Hı -hı. Evet, evet. E, çok kısaca ben e, istersen toparlayayım şeyi. E, ben felsefe okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Sonra doktoramı yaptım derken böyle akademik bir kariyerde ilerliyordum. E, bu çocuklar için felsefe yöntemiye dikkatimi çekmeye başlayınca aslında biraz akademiden çekilip sahaya döndüm diyebilirim. Sahaya geçtim yani diyebilirim. Ama sonuçta akademisyen olduğun için her zaman bir da akademide kalıyor. Ee, çocuklar ve topluluklar için felsefe diyelim bu P4C, hem çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle, her yaş grubuyla çalışabileceğim bir felsefe yapma yöntemi. Sonra Amerika'ya gittim, bir eğitim aldım, sonra tekrar bizim üniversiteye geldim, dedim böyle bir şey yapacağım, beni destekler misiniz? Onlar da sağ olsunlar, desteklediler gerçekten, inandılar e, yönteme ve benim e, şeyime, heyecanıma. Sonra Boğaziçi Üniversitesi yaşam bu eğitim merkezinde ilk eğitim eğitim programını başlattık. Yaklaşık 5 senedir o program devam ediyor. Derken Türkiye'de de işte bu yöntemin yaygınlaşmasıydı benim hedefim. Ee, yaygınlaşıyor da en azından oraya doğru gitti. Yaygınlaşırken bir iyi kötü bir sürü örnekler de açığa çıkıyor. O da işin şeyi hani doğası gereği öyle. Derken benim hayatım tamamen bu yöntemin etrafında örülmeye başladı. Yani bir Evet ben görüyorum ki. De... Türkiye'nin evet, evet. birçok yerine gidiyorsun, hem seyahat ediyorsun bir yandan. Bir yandan konuşmacısın evet. çünkü bu yöntemi tanıtıyorsun. Konuşmacılığın yanı sıra da bu işin mutfağında atölyeler düzenliyorsun ve çok fazla öğretmeni eğittin. Gerçekten evet. bir e, P4C akımı başlattın Türkiye'de. Buna akım denmez <gülüyor> ama yani o felsefi damarı Türkiye'ye getirdin. Ben bunu görüyorum ve çok büyük başarı hem de çok zor bir dönemde. <gülüyor> çok bir teşekkür dönemdi. ederim. Böyle bir hareket başlamış oldu aslında öyle diyelim. Yani 90'lı yıllarda böyle Nuran direkt hocanın çalışmaları vardı. Onlar da çok güzel çalışmalar ama o felsefe öğretmeni hani kendi etki alanı kadar etki yaratan çalışmalardı. Benim amacım birazcık böyle Türkiye'de boş olur mu olmaz mı gibi daha büyük bir etki alanı yaratmaktı. Ee, oraya doğru gidiyor olması beni de heyecanlandırıyor açıkçası. Zaten şey anladım yani sen bir işi kafaya taktın mı tüm dünya onun etrafında örülmeye başlıyor. İşte Red House yayınlarıyla bu çocuklar için kitaplar yazmaya başladık. Açık Radyo'da çocuklarla e, radyo programı yaptık. Ve işte önümüzdeki yayınlarında da yaparız herhalde. E, öğretmen eğitimleri okullarda, büyüme eğitimi, işte eğitim felsefesi dersi falan filan derken böyle bunun etrafında örüp devam ediyor yani. E, güzel aslında böyle şey oldu yani yıllar içinde derinleştikçe şeyi de, ben sonuçta K-12 dediğimiz hani eğitim seviyesinden çok da Haberdar biri değildim, akademiden haberdardım. Ee, yıllar içinde yaptıkça o K12 eğitiminin ne olduğunu, hani yani ilkokuldan lise sona kadar giden eğitiminin ne olduğunu, oradaki gerçek sorunları, o, o, yani masada teoride yazdığın gibi değil de sahaya indiğinde teorin çok güçleniyormuş, o çok hoşuma gidiyor şimdi. Bu karantina döneminde en güzel şey şu oldu. Orada birikiyormuş bir şeyler böyle arka planda. Ama onları açığa çıkaracak kadar vaktim olmuyormuş. Yazıp çizebildim mesela. Zihnimde oluşan pek çok böyle teorik şeyi yerine oturtabildim. O açıdan mesela memnunum. Yavaşlamak iyi geldi bana. Yani ben bir şey so sorayım. Söz, yine bu söz çalma şeyine girmeyeyim de. Hı -hı. <gülüyor> e, e, bu süreci yani siz şöyle mi söylüyorsunuz? E, o sahada biriken şeyleri süzgeçten geçirmek ve toparlamak için verimli bir zaman oldu değil mi? Doğru anladım kesinlikle öyle oldu çünkü sonuçta hayatta böyle bir iş temposu oluşuyor işte senin işte hevesin bir de dünya sürekli senden bir şey istiyor bir şey geliştirme aşamasındayken Hı -hı. istenen taleplere hayır diyemiyorsun yani hepsini bayıldığından yapmıyorsun aslında Hı -hı. yani hırsından da yapmıyorsun Sadece o gelişim sürecinin hani bir grafik gibi yükseliyor ve sen de orada kaçınılmaz olarak sürükleniyorsun onunla beraber. O zaman da koştur koştur oluyor. İşte kitap etkinlikleri, seyahatler, işte eğitimler falan filan derken e, sahada da bir dolu gözlem yapıyorsun. Ben bir de çok da çocuklarla da çalışıyorum. Mesela bir okulda bütün bir sene boyunca çalışıyorum. Ders planları yazıyorum vesaire. Mesela şimdi onlar bir kitaba de O çıkıyor şu anda. Çünkü bir şekilde oturup da Ön, önünü arkasını yazamıyordum kitabın. Hani ders planlarını yazıyordum ama ön arka planlarını yazamıyordum. Çünkü oturamıyordum başına. O sonuçta benim akademik tarafım olduğu için yani sahada edindiğim şeyi o eğitim teorilerinle nasıl ilişkilendiğini görmek. Hani oradan da kendi özgün sesinle konuşmak diye bir şey var ya hani uh -huh. onu yakaladım. Şeyi düşündüm sonra, hani böyle okulda hocalara sabit ıı, izni verirler ya, hani hiçbir şey yapmayıp bir sene sadece ıı, evet. eser üretirler vesaire. Onun ne kadar anlamlıymış anladım. Yani onun mantığını anladım açıkçası. Yani dikkatinin çünkü insanın dikkatinin dağılmaması sonra bir ay, 15 günde olabilecek bir şey değil. Ancak zaten yavaşlıyorsun. Yavaşladıktan hı. sonra böyle şey gibi, balon gibi pıt pıt pıt bir şeyler çıkmaya başlıyor. Onu söyleyebilirim yani. Evet. Aslında bu dönemi böyle olacaksın. bir şekilde geçirmek hem zor hem kolay dediğin gibi bir yandan böyle Hı -hı. normal olmayan bir dönemde evde kalmak ve bir şeyler üretmeye çalışmak en herhalde hepimiz için zor kısmı biraz buraya gitmeden önce aslında şeyi de açmanı rica edeceğim ben bu P4C eğitim yöntemi nedir aslında Hı -hı. ve tam bu karantina sürecinde P4C'den öğrenebileceğimiz şeyler var mı? Sen mesela burada odaklanırken kendin için de kullandığın küçük alıştırmalar ya da e, herhangi bir uygulamalar oldu mu? Belki bizimle paylaşabileceğim. Hı hı. Ee, sorudan önce şu verimlikle ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Şöyle anlaşılmasın hani böyle gece gündüz üretiyorsun falan gibi bir şey değil. Böyle bir zihinsel bir verimlik aslında. Onların hepsi esere döner dönmez falan değil. Yani çünkü çoğu gün de çok verimsiz geçti. O da güzeldi yani hani. Kesinlikle böyle şey, hatta şeyi bile dediğim oldu yani günlük koşturmacada ne kadar çok güne iş sıkıştırıyorduk. Şimdi iş sıkıştırma gibi verimlilik değil bu başka bir şey. Böyle bir şeyin dinlenip açığa çıkması gibi yavaş bir verimlilik ama böyle hakkıyla olan bir şey. Yani o açıdan güzeldi. Onu söyleyebilirim. Ee, P4C ne? İşte çocuklar ve topluluklar için felsefe diyelim. Her yaş grubu uygulayabiliyoruz ama çocuklarla başlamamızın sebebi henüz o işte zihinsel olarak yani şey, e, içeriye böyle yargılar çok dolmadan henüz küçük yaşta, o yargıları bir şekilde proses etmeleri, kendi süzgeçlerinden geçirip içeri alma gibi bir özgürlük sağlıyor onlara. Dolayısıyla o düşünme sistemini şey gibi düşünelim hani o zihnimizin içine girerken sanki orada bir kapı var ve o kapının çalışması aslında onu sağlayan bir şey. O yüzden erken yaşta başlaması öngörülüyor. Ben en çok okulda çalışıyorum. Eee Yöntemde yaptığımız şey aslında felsefe yapmak bu. Yani felsefe tarihi ya da işte e, klasik bir felsefe dersi. Felsefenin bilgisini öğretmek gibi doğrudan bir amacı yok. Birinci amacı felsefe yapmayı öğretmek. Yani bir hikaye anlatıyorsun, orada bir soru var. Örneklandırsam daha kolay olur. İşte hikayede üç tane karakter var. Bunlardan hangisi özgür dedin mesela, ortaya attın. Çocuk dedi ki bence şu karakter özgür. Çünkü, şimdi çünkunun gelmesi lazım. Orada bir gerekçe sunacak. Aslında o onun varsayımı. Çünkü her istediğini yapıyor. O zaman sen kolaylaşacak soruyorsun. Yani senin zihninde özgürlük her istediğini yapmaktır. Bunu söyleyebilir miyiz? Evet, özgürlük her istediğini yapmaktır. Şimdi aslında kişi böyle bir varsayımı olduğunu bilmiyor henüz. Yani şey, bunu düşünen insanlar vardı, da genelde çok düşünmüyoruz. İşte özgürlük nedir diye sorsalar, böyle ilk varsayımımızın ne olduğunu dile getirme konusunda şeyizdir yani hani daha. Yapmamış olabiliriz. Şimdi o zaman tamam hipotezi alıyoruz orada. Her istediğini yapmaktır. Pekala. Şimdi o karakter her istediğini yapıyor. Fakat işte orada onu çok güçlü bir uyaran kendine doğru çekiyor. Müthiş bir arzu uyandıran bir nesne var. Ona kapılıp gitti. Şu anda gerçekten o istediğini yapıyor? Yoksa onu işte çeken şey esiri mi oldu? Çeken şeyin aslında esir oldu galiba diyor. O zaman özgürlük ve esaret yan yana olur mu sence? Gibi. Yani şunu söylemek istiyorum, hani kavramlar ya da felsefi sorular gündeme geldiğinde hepimizin ilk etapta söyleyeceği bir şey tabii ki var. Hepimiz dil biliyoruz yani. Ama varsayımımızı bu kadar açıklıkla konuştuk mu, yani konuştuğumuz platformlar olmuştur mutlaka, olmamış da olabilir. Ha, sonra varsayım çıktı, onun doğruluğunu sorguluyorsun. Bu doğru mu? Ve kişi bütün bunları kendisi yapacak ama yani. Onun adına sen demeyeceksin. Özgürlük şudur, aynı zamanda budur. Yani böyle seçenekler silsesini tanıtan biri değilsin. Senin ortaya attığın varsayım o bir zahmet. Hani kendin düşünmeye, düşünmeye, düşün üzerine çalışacaksın. Kolaylaştıcın da burada yapacağı tek şey o güzel soruyu sormak. Yani onu yaptırtmak. E, o yüzden çok da şeyle karıştırılıyor yani. Böyle herhangi bir sorgulama da felsefi sorgulama gibi algılanıyor. Yoksa herhangi bir sorgulama değil bu. Felsefi sorgulama, bir varsayım sorgulama e, şeyi çabası. Yoksa sorgulama eder bir dolu teknik var yani. Bu, bu, bunu ayıran şey bu. Ha, sonra işte oradan başka bir çocuk çıkıyor. O da diyor ki özgürlük bence işte ne bileyim sorumluluktur, sorumsuzca olmaz falan diyor. Ne demek istiyorsun? O onu açıyor. Aa, bakıyorsun ki oradan hiç düşünmediğin bir varsayım geldi. Haydi falan. Bir daha kendininkini gözden geçiriyorsun. Bayağı zihnin karışıyor aslında. Amacımız orada şey, yani birinci amacımız zaten kafasının karışması, yani çalışması bir şey, zaten yorulursun ya çalışınca, e yorulacak hani ve hemen de regüle olmayacak. Ama bunu düzenli her hafta yaparsa bu düşünme sistemini bir şekilde yerleşmesi. İkinci kazanım orada tabii ki her tartışma konusunda dair bir fikir oluyor yani, hayattaki bir özgürlüğü düşünüyor, belki eve gittiğinde hala düşünmeye devam ediyor gibi, o da bir içerik kazanımı var. Yani orada felsefenin bilgisi de olabilir o. Başka bir alanın bilgisi de olabilir. Ama en, en, en temeldeki amaç o bilgiyi işte farklı açılardan görsün gibi bir amacımız yok. O yandan gelen bir kazanım. Burada gibi. Özge güzel soruyu sormak dedin ya. Evde kalırken hmm. aslında karantina sürecinde kendimize güzel sorular sorabildik mi sorusu geldi benim aklıma. <gülüyor> Şimdi, evet belki bir bir açıdan hayatımın bir kullarında güzel sorular sorabilmişimdir. Çünkü... Çevremle konuşurken anneme çok sık söyleyeyim. Aklına her gelene inanma anne derim. İnsan çünkü hı hı hı. E, hepimizin beyni var ve aklımıza gelen her şey bir düşünce. beyin Beynin ürettiği bir düşünce ve sanki mantıklıymış gibi gelebiliyor ya. Hı hı hı. Böyle kolaylaştırıcıların olması aslında Aylin Hoca ile konuştuğumuz yaz tutma sürecinde de hı hı. travmaları incelerken de çok önemli oluyor. Bugün hatta ben kendi Instagram hesabımdan arkadaşlarıma sordum. Siz bu karantina sürecinde atlatabildiniz mi bazı şeyleri? Ya da yasını tutabildiniz mi acıların, ayrılıkların, ölümlerin, kayıpların? Hı hı. Çoğu kişi kısmen demiş. Bir kısmında hayır hiç yapamadım demiş. Çünkü güzel sorular soracak. Senin bu tekniğini karantinada P4C uygulayabilseydik keşke biz de. <gülüyor> ya yani aslında kendimizde. orada şeye katılıyorum aslında. insanların böyle sakin bir yerden yani böyle çok duygular, derinlikler işte böyle ya yani psikolojinin ayrıldığı bir yer var bunun. Psikolojiyle çok karıştırılıyor. Yani psikoloji çok ayrı bir bilim. Yani kişinin böyle içine doğru hani yani gidip de o varsayımın onun dünyasına nerelere tekabül ettiğini falan sorgulatıyorsun. Başka bir şey. Burada daha zihinsel boyutta, daha cool yani serin bir yerden yaptığımız bir şey var. Ve hani orada kişinin bir de kendini açabileceği bir alan vermel lazım. Ya yani bir kırılganlık alanı da var orada sonuçta. Hem kendisi hem başkının fikriyle karşılaştığı hani işte aptal gözükebilir, eksik gözükebilir, saçmalıyor olabilir gibi hani evet. korkularını bir kenara koyup bir şey söyleyecek karşı tarafta bir daha soru soracak peki psikolojik boyutuyla bu cool boyutu güzel bir ayrım yaptın bana da Hı -hı. mantıklı geldi şu anda Hı -hı. karantina sürecinde o eylemi başlattı soruyu e, tekrar vurgulamak gerekirse p 4 öğrenebileceğimiz şeyler kapsamında daha cool kısmında ne yatıyordunuz sence <gülüyor> Şeyi gördüm ben sanki bu karantina döneminde e, normalde eğitim dediğimiz şey hani işte sektörel anlamda diyeyim hani iş anlamında sanki böyle tamamen ölür. Hani çok basic ihtiyaçlar böyle temel ihtiyaçlar yeme içme sağlık öne çıkar falan filan. Bu kadar eve kapanınca insanların o kendi başına kalması aslında zorlayıcı da bir deneyim. Janskins e, diye bir şey var. Kendimle başa çıkmak diye bir şey var vesaire. Çok ciddi bir içerik ihtiyacı oluştu bence ben öyle görüyorum yani bir de farklı hiç beklenmedik içerikler çıktı hani böyle hiç olmayacak dediğin bir Instagram hesabı popüler oldu ama çok olacak dediğim şey olmadı falan yani bir ihtiyacı yönelik yeni yeni içeriklerin tasarlandığı bir alan da oluştu gibi geliyor bana sanki bunu artacağını da istediyorum ben ya yani bu bir öngörüm ama yani bunu ispatlayamam çünkü bu süreç uzadıkça. Hem o kendinle kalma, onunla başa çıkacaksın, yeni dünyayı anlamlandıracaksın falan filan bilmem ne. Bir de can, can sıkıntısına sürekli yemek iyi gelmiyor ya hani. işte gönlünü eğleyecek, zihnini eğleyecek bir şeyler lazım. E ne yapacaksın? Orada içeriye ihtiyaç var. Yani Netflix'te bir yere kadar, o da bir yere kadar böyle yeni sesler diyeceğimiz seslere ihtiyaç varmış gibi geliyor bana. Miza da çok yükseldi değil mi ha, miza, Ben evet. dün güzel bir video gördüm mesela. Polislerden sokağa çıkma yasağında e, mazeret olarak ka karşılaştığımda şey diyor pide almıştım, ekmek almıştım sürekli un üzerine, hamur üzerine kurulu ben de çok ekmek yaptım da bu evet. hayatlarımız ya da Geçen haftaya da önceki hafta ben unsuz karantinaya girdim ve çıldırmak kızlarıyım. Nasıl unumuz <gülüyor> olmaz? <gülüyor> Komşulara evet soruyorum, bize de kalmadı bilmem ne diyorlar. Böyle bir durum da var bildiğim farklı içerik unu aldım. <gülüyor> evet evet farklı Aa. içerikler yediğimiz içeriklerde zihinsel olarak tükettiğimiz içeriklerde farklılaştı ve dediğin gibi sektörel olarak unmadığın şeyler yükselebildi. Evet evet. Ben bunu mesela şey hani öngördüğüm bir şey değildi. Şimdi sanki böyle bir içerik ihtiyacı olacak. Bunu da eğitimdeki içerikte buna dahil bence ya da işte herhangi bir şekilde bizi entertain e eğlendirecek bir içerikte olabilir. Ama oradaki sesin yeni olması lazım. Yani ne kadar yeni ses çıkıyor, ne kadar hani ihtiyacı karşılıyor. Çok şey yapamıyorum. Mesela ben akademiden gelen sesleri biraz cılız buldum açıkçası. Uluslararası basında da ulusalda da işte katıldığım bir sürü meeting oldu böyle Zoom üzerinden vesaire oldu hani. Ne bileyim işte Chomsky'nin dediği ya da Zize'in, Agamben'in falan böyle aa demedim çok vallahi böyle hani çok çarpıcı, acayip açılımlar gelmedi. Ama Mesela Twitter'da en... çok tartışıldı Agamben'ci Jack kavgası. Büyük olay evet, çıktı. Mi? Takip mi onları. E, Twitter'da takip etmedim de işte şeyin Hakan'ın böyle bir e, onun analizi üzerine bir YouTube videosu vardı. Onu izledim. Hakan Yücefer'in. E, tamam falan. Hani zaten mevcut teoriler üzerinden falan. Ne bileyim. Mesela benim en çok etkilendiğim yazılardan bir tanesi. Deniz Kandiyoti'nin e, Gazete Duvar'da bir yazısı. böyle Feminist bir okumaydı mesela. Hah dedim ya sağ ol. Yani Birisi sonunda biraz daha e, değişik bir şey söyledi yani. Bir düşündürten bir şey söyledi gibi. Ve bence çok da güzel bir okumaydı yani o. ya yani kandiyotin... Kadınlar için şey, evet, hı, pardon, evet. işte kadınlar ve erkekler için eşitleyici olmuş, yani olmuş durumda dair böyle çok güzel bir şeydi. Olmadı da böyle bir şey yani. <gülüyor> Kesinlikle yani kandiyotinin hmm. okuması gerçekten çok hani e, gerek, gerekli bir okumaydı bence tam bu süreçin içerisinde. E, bir anlamda aslında yeni bir şey söylemediğini fark ediyorsun. Evet, ama evet. güzel bir şey, bir fikir uyandırıyordu. Bir de tabii. biraz daha herkes çok birbirine benzer şeyler söylerken, böyle birinin sonunda evet. bir daha farklı bir şey söylemesi bile güzel yani. O yüzden şey yeni akademiden de ben böyle çok çok çarpıcı şeyler henüz böyle a falan diyecek kadar olmadım. Ama bence gelişecek yani tabii. Çok, çok. içerisindeyiz. Hı. Ben de çok bekliyorum. Yani bitikten sonra bakalım neler neler yazılacak. <gülüyor> Evet. Özellikle de karantinadan normal hayata geçiş. Bu normal neydi? Şöyle e, yazılar görüyorum. Eski normalimiz yanlış olduğu için şu an bunu yaşıyoruz. Normale dönmeyi arzulamayın. Bu yanlış bir arzu. Yeni evet. bir normale doğru gidiyoruz. Bu hem söylemsel olarak hem de gerçekleşen ne olacağı konusunda bence de çok fazla üretim olacak. Ben bir sonraki soruya geçeyim mi Özgeciğim? Buyurun. Olur olur. Şimdi online ortamlarda çok fazla çeşitli dayanışma hikayelerine rastlıyoruz. Ee, gerçekten bir rolü olduğunu daha çok görmüş olduk. Hani sosyal medyayı eleştiren bir gelenek de var. Ancak bu dönemde mecbur kaldık bir yandan da. Senin karantina belleğine katmak isteyeceğin, bize anlatmak isteyeceğin, böyle veliler arası ya da çocuklar arası online dayanışma hikayelerin var mı? Türkiye'den çok fazla öğretmeni eğittin belki onlardan Hı -hı. Sana aktarılan bir şeyler, evet. toplantılar oluyor mu P4C için? Ee, bizim işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitmen eğitimi programından mezun olanlar hepsinin ayrı bir WhatsApp grubu oluyor işte. Her bir ayrı dönemde mezun olduğu için. Mesela hepsi ayrı ayrı iletişimlerimiz oldu. Hatta böyle bazen Zoom'la falan buluştuk. Böyle bir ihtiyaç hissettik. Ee, normalde aslında bizim yapmayacağımız bir şeydi. O eğitimden sonra böyle hani bireysel olarak hani iletişim kurarlarsa benimle kurarlardı ama tekrar bir grupça arada birbirimizi bir yoklama hali oluştu. Onun dışında belliler dünyasında çok büyük bir değişiklik görmedim. Yani işte ilk etapta okullarla aramız ne olacak konusu gündeme geldi. Ee, öğretmenlerin bir grup öğretmen çok çalıştı. Yani had da çalıştı. Bu online'a geçiş, adaptasyon süreci vesaire gibi şeylerde iş yükleri çok arttı ve çok da Ama sistem şimdi belli bir ölçüde oturdu artık. Dolayısıyla onlar gerçekten yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Hani bir sistem değişikliğini. Ee, Dayanışma ile ilgili yani çocuklardaki gözlerim benim işte oğlum 10 yaşında işte 11'e doğru gidiyor. Bir PlayStation e, şeyi sosyalleşmesi diye bir şey varmış aslında onu görmüş olduk. İşte online eğitimler bittikten sonra orada işte herkes oyun etrafında toplanıyor. Her tür e, gündelik hayatta karşılaştığımız şeyler tartışmaların çoğu orada oluyor yani. İşte şu anda da, da oynuyor, oynuyor. galiba Olumsuz değil de mi? Arkadan tabii tabii şu anda da arkadan sesini <gülüyor> <sesine> geliyordur. <gülüyor> Ee, işte sana oyun parası verdim, geri vermedin de bilmem ne diye bir işte büyük bir kavga da çıkabiliyor ondan sonra tam tersi işte böyle sevgi dolu bir işte şey de olabiliyor oyun paylaşım da olabiliyor ee, çok karşı olunan bir şeydi herkesin böyle teyakkuzda olduğu bir konuydu bu işte ekran bağımlılığı filan hikayesi Vallahi ben bu dönemde ne yalan söyleyeyim bu playstation gayet güzel bir şeymiş dedim mi dedim ya, yani çocuklarasındaki iletişimi devam ettirdim bir şekilde şey söylemiyorum yani yüzde oldukça iletişimi yerine koyulur anlamında söylemiyorum ama ilk varmış dedim mi biraz dedim yani çok çok yalnız kaldılar çünkü. Ee, o bir şaşırtıcı geldi bana onu söyleyebilirim yani. Evet sosyal mesafe kavramıyla da aslında birleşiyor e, fiziksel mesafe diyelim buna diyenler oldu mesela. Çocuklar belki PlayStation'da sosyalleşiyor ama yine fiziksel olarak birbirlerini görmedikleri için ya da tam ne diyeyim işte kuduruk zamanlarında koşup ter atabiliyor mu evde bu gibi şeyleri nasıl hallediyorsun Ferhan'ın çok, çok, çok üzülüyorum var. evet evet o bütün çocuklar için çok büyük bir handikap aslında geçen işte Çarşamba günü ilk kez Sokar çıkış günleriydi ben resmen bayram varmış falan bir heyecan yaptım yani böyle tuhaf bir şekilde çocuklar sokağa çıkacak diye böyle çıktık da. Her yer çocuk kaynıyor ve ne yaptıkları belli değil aslında ve ne yapacakları da belli değil. Çok üzücü geldi bana bir yandan şey. Duygu, duygusal oldum yani hani böyle üzücü de demeyeyim de. Duygulandım yani sanki 23 Nisan bayramındayız falan gibi de bir şey oldu biraz. Ee, fiziksel açıdan çok yani ne bileyim belli bir metrakların içerisinde sürekli dönüp duruyorlar. Hiçbir fiziksel şey yok yani bu bence çok... Nasıl atlatıyorsunuz? Of. Koridor futbolu oynuyor musunuz? Ya da evin yani işte içinde bir şeyler? Öyle şeyler bazen. Çok da bir şey yaptıramıyorum aslında yani. Hani onu bir şey çekemiyorum da. Bazen işte saçma sapan böyle dans etmek ya da işte köpeğe top at falan gibi şeyler <gülüyor> yapıyoruz ama çok da bir şey çekemiyorum açıkçası. Yani. Ee, <gülüyor> fiziksel aktivitenin azlığı bence ciddi bir sorun şu an. Belli yaş grubu için söyleyebilirim yani bunu. Sen p 18... evde uyguluyor musun? merak ettiğim. P4C yöntemi. Hı. Hep onunla dönüyorum ama o beni gerçekten ç merak etti. Çocuklarla ettiğim. mı? Evet. Uygulayar kendi mı? çocuğunu? Yok ya. Ebeveynlik çok başka bir şey. Yani Hı. ebeveyn öyle e, eğitimci kostüm giydi mi o işler çok karışıyor. <gülüyor> o yüzden hiç öyle bir şey yapamıyorum yani. Zaten direkt mimiklerinden bile anlıyor yani. Böyle öğretmen gibi konuşma şimdi falan diye. O ha, yüzden <gülüyor> o iş başka. Ama işte diyelim ki işte o geçen PlayStation oyunumda ben ona borç verdim ama bana borcunu vermedi. Bıt, bıt, bıt, bıt konusu mesela. E, ne oldu şimdi diye üzerine konuştuk mesela. Onu konuşmak istediği için böyle genel bir durum analizi gibi yapıp sonunda kendisi bir çözüm buldu. Hani Ben bir şey demeden çözüme de ulaştı. Hani kendi bildiği çözüme ulaştı en azından. Hani buna benzeyen bazen analiz eden şeyler oluyor ama öyle çok öyle yapamıyoruz. Bir de benimkinin mizacı çok uygun da değil yani. Bazı çocuklar seviyor. Benimki o kadar da seven türden değil abi. <gülüyor> Serhan ya. Ceydan'ın piyano öğrencisiydi ya, Oradan biliyorum evet biraz. Ya. İşte ee, orada da zorlanıyorduk. Biz, o, o, o, öğretmen seven bir insan olmadığı için işte. <gülüyor> evet o yüzden... değil mi? <gülüyor> evet. Ee, bir sonraki soruya geçiyorum. Tamam. Şimdi e, içinde bulunduğumuz bir dönem çok farklı bir dönem. Bizim e, annelerimiz ya da bir önceki neslinin yaşamadığı bir dönem ve değişik şeyler yaşadık ya. Bunların içinden senin kendine kalsın, isteyeceğin şeyler var mı? Beş yıl sonra, on yıl sonra keşke bugünlerde, ay iki ay evdeydim üç hmm. ay ne güzeldi ve o zaman sulu boya yapıyordum ya da bir şey yapıyordum ve keşke yapabilseydim hala Ne düşündüğüm. Aa, benim en çok böyle koşuma giden yani şey oldu. Sabah böyle çok büyük bir koşturmaca vardı. Ya yani hayat zaten yani toplamda aslında çok koşuyorduk. O yavaşlama halini çok sevdim. Ama böyle hani bu devam etseydi diyeceğim şey. Sabah biz niye koşuyorduk adlı soru. <gülüyor> Hala ya yani biz niye koşuyorduk? Onu yani yine koşmaya başlarsak onu bozulacağım yani işte sabah köründe kalkıyorsun haldır güldür işte Ferhan'ı okula seni işte metrobüse sürükleyen bir şey falan böyle ee, çok böyle o az stresle uyanmak sabah tatlı tatlı takılmak falan ne kadar güzel bir şeymiş o ya yani hani onu niye biz es geçiyoruz ben en çok ona bozuldum yani o tersi de üzülürüm ona açıkçası Şimdi şöyle şeyler var yine işte dokuzda işbaşı yapan bir insan için yedi buçukta kalk, duş al, kahvaltını yap, yola çık, yarım Hı -hı. saat 45 dakika yolda geçir, eski hayat. Hı -hı. E, dokuzda beş kala yatakta doğrul ve laptopu aç, yeni hayat. Evet, ve bunun evet. mizahı da çok yapılıyor. Ya bir de çok güzel, niye biz sabahın köründe kalkıyoruz ben anlamadım ki dokuz gayet güzel, makul bir saat. Doğru bir saat, <gülüyor> doğru bir saat. Kalkıyorsun böyle hava güneşli, güneşli, aydınlık. Böyle yatakta bir sürü şey yapıyorsun, oynaşıyorsun bilmem ne. Bir de yumuş oluyorsun yani hani. Herkes böyle şey, rahat bir modda. Sabah her sabah bir tartışma işte. Geç kaldın, geç kalıyorum. Onun ya falan. Sana... Hani o bilmiyorum ya çok lüzumsuz bir şeymiş. Özellikle yani hani çocuklar için ne kadar saçma bir şey. Çocuk ebeveyn ilişkisi açısından da öyle. O kaybolmasa çok mutlu olurum yani. Evet ya. Çok haklısını anlıyorum. Yeni bir şey... <gülüyor> Şeylere sardın mı bu, bu dönemlerde, bu aralar? Yok ya, aslında dediğim gibi şey, şey pıt, pıt pıt düşünce balonların çıkması ve onları böyle bir şekilde kayda geçirmek hoşuma gitti. En çok o oyaladı beni. Bir de böyle şey, işte her an bu verimli kullanacağım gibi böyle bir kaygı şeyi oluşmadı yani. Ne önüme gelirse falan gibi. İşte şu diziyi izleyecektim de bunu edecektim falanlar değil de o anda spontan bir de çok ciddi bir içerik akışı da oluyor. Hani bir anda bir YouTube videosu geliyor. Ona bakarken oradan bir şeye bağlanıyor gibi. Böyle yeni yeni bir sürü kanallar oluşmaya başladı. Ee, ama onun dışında böyle çok yeni bir etkinlik ya da bir hobi gibi bir şey kattım diyemem yani. Zaten bir de şey yani başlangıç döneminde... Aksama var mı? Başlangıç döneminde bir şey var. Adaptasyon süreci vardı. Bir kere hani o şok hali, ondan sonra ne kadar sürecek, ne olacak sürecek. De data geliyor, veri geliyor. Onun arası kayboluyorsun. Çok zihinsel bir yorgunluk. Maddi manevi düzenini oturtmaya çalışıyorsun evin içerisinde. Herkesi bir kez daha yerleştiriyorsun falan. Dolayısıyla bir 15-20 gün zaten kafada öyle gitmiştir herhalde yani hani şey değildi orası sakin bir alan değildi. Sonra tamam ya kadar böyleymiş şeyine geçince hani daha normal sakin bir modda gündelik hayatı sürdürmeye başladık yani. Evet, biz de başta heyecanlandık. Ne güzel evdeyiz, puzzle yapalım. Biz bir de kalabalık bir aileyiz. Beş kardeş, Hı -hı. annem, babam böyle. Hep birlikte iki binlik puzzle yapalım, üç binlik yapalım diye e, bir yerden sonra tükeniyor insan ya. <gülüyor> evet evet. Özgecim, çok evet. güzel bir sohbet oldu ama senin eklemek isteyeceğin şeyler var mı diye merak ediyorum. Tabii. Senin Eylem şeyin ve mi? Yani? Sosyal mesafe ile ilgili bir şey vardı. Evet, sosyal o... mesafe, fiziksel mesafe ayrımı hmm. sence nasıl? Geçenlerde onun üzerine düşündüm de onu paylaşasım geldi. Tabii. Sosyal mesafe nedir meselesi üzerine bir kendi kendime P4C yaptım. Aslında bunu hep beraber yapabiliriz. Bence güzel bir kavrammış. Ben bunu sevdim. Bir kere mesafe ne? Hani o, onun üzerinden bakmak, hani sosyeli falan geçtim. Sadece mesafe sözcüğü hani sonuçta iki nesnenin arasındaki uzaklık. O nesne işte e, insan da olur, yerde olur vesaire. Şimdi orada şeyi düşündüm yani gerçekten ona böyle ontolojik bir kavram gibi alsan yani böyle matematiksel bir şey. İki nesnelerdeki mesafeyi ölçüyorsun gibi bak sen. Metrik bir şey gibi. Sadece o boyutuyla baksak. Zaten bu bizim hani insanlar olarak gündelik hayatımızda vardı diye düşündüm. Hani şeyler var ya böyle teoriler. İşte 50 santime kadar senin işte mahremiyet alanın e, orada hani öptüğün, sarıldığın, dokunduğun, seviştiğin bir alan falan gibi. Hani Asansörde bir, bir dibine geldi rahatsız olmanın sebebi o vesaire. Sonra işte 50 met, santimle bir metre arası sosyal alan böyle arkadaşımla sohbet ettiğin bir yakınlık mesafesi gibi. Sonrasında da işte daha gündelik hayatta sokaktaki mesafeler ya da işte meydanlardaki mesafeler. Şeyi düşündüm bu süreçte hani o iki mesafeyi çok kaçırılmak durumunda kaldık galiba. Yani o mahremiyet mesafesi ve sosyal mesafe dediğimiz. Aslında hani yakınlaşma adını verdiğimiz, bağ kurduğumuz mesafe var ya, orada bir yoksunluk şeyi açığa çıkabilir, çıkmıştır diye düşünüyorum. Mesela bir de her evin ve her ailin hikayesi tamamen kendine özel. Hani kimlerden oluşuyor ve zaten mevcuttaki ilişkileri nasıldı vesaireye bakmak lazım ama işte o mahremiyet özel mesafe dediğimiz mesafede mesela işte yalnız yaşayan biri iki buçuk aydır bir Allah'ın kuluna sarılamadı mesela falan değil mi? Hani yakınlaşamadı yani. Ya da arkadaşıyla sohbet etmek, hadi onu belli bir ölçüde şeyle çözüyoruz gibi, işte bu online araçlarla ama aslında değiliz yani. O bence orada ciddi bir yoksulluk var ve onun şeyi nasıl yansıyacak acaba diye onu düşündüm. Ee, psikolojik tarafı uzun vadede, hani orada bir sevgi açlığından ölüyor olabilir miyiz acaba yani böyle hepimiz? Bir anda önümüze gelene sarılmaya başlar mıyız gibi ya da tam tersi belki çok temkinli mi oluruz böyle hani. Ee, bir onu düşündüm bir de şey geldi aklıma hani mesafenin bir de böyle bir mecaz anlamı var ya kişinin kişiye mesafeli olması hani böyle bir şey resmiyet gibi soğukluk gibi falan olmadı bence yani hani işte online dünyada belki olmadığından daha fazla şey olduk yani yakınlaştık böyle resmiyetler belki hatta kalktı yani ben mesela hoca kimliğimin dışına çıktım yani hani pek çok platformda. O onu da mesela başka bir yönde etkiledi. Mesela çocuklarla da yetişkinlerle de normalce hocam siz falanken mesela daha normal senli benli bir şeye doğru geldi. Bir de şey olabilir mi diye de bir üçüncü çok uzatıyorum? Evet. Uzat lütfen. Ha, bir üçüncü de şey geldi aklıma. Yine böyle hani mesafe deyince şey var ya hani o bizim benliğimizi hani ben ben benim ben olabilmem için diğerlerine ihtiyacım var. Ama bir o kadar da diğerleriyle de onların işgaline karşı korunmam gerekiyor. Benliğimi korunmam gerekiyor. Evet, sınır gerekiyor. çizme yani... meselesi. Ha, sınır çizme meselesi. Tam olarak o. Mesela onda bir şey oldu mu diye düşündüm bu mesafelenmede. Pek bence olmadı. Çünkü şeyi düşündüm yani yaş ayrımcılığını düşündüm. İşte ilk etapta ne bileyim. Yaş ayrımcılığı çok yapıldı mesela. Eğer bize bir sınır işte o benlik korumaya dair bir mesafe olsaydı bu kadar herhalde insanlar e, saldırgan yani sınır ih ihlal eden, işgal eden şekilde davranmazdı yani. O çok olabilir. değişmeyecek galiba ya. O zor bir mesele herhalde. Onda çok bir o Bizim değil atalarımızın değil. atalarının atalarından geliyor bizim bu topraklar da o Ya yine de yani yüz yüze olmasak bile sosyal medya üzerinden de her yerden de onu gayet güzel yapıyoruz galiba hani. Ama İşgalci bilginçlice zaten. kendi sınırını em, esnetmek ya da daratmak konusunda benim gördüğüm çok fazla em, yazı yazan insan var. Mesela em, flört uygulamalarını kullanma alışkanlığı olan kişilerde herkese artık sağ atıyorum. Herkes okey benim için kimle eşleşirsem eşleşeyim. Hı -hı. Yeter ki sohbet olsun zaten buluşamayacağız diyenler var bunu Hı -hı. okudum mesela. Hı -hı. Hı -hı. Veya sokağa çıktığında ilk gördüğüm kişiye sarılacağım. The the i̇şte dediğin... bence benim o ilk bahsettiğim mesafe meselesi yani o insanın insana hissettiği sıcaklık dediğimiz ya işte sarılma ya da sohbet mesafesi olan mesafe bence o. Orada büyük bir yoksulluğumuz var evet, şu anda. Evet ama şunu da görüyorum. E, maske takmanın doğru yolu var ya yani burnunu hmm. ağzını kapatacak şekilde burnunu hmm. açıkta veya maske tamamen çenesinin altında takan kişiler için e, beni çıldırtacaksınız diye böyle onlara saldırmak istiyorum diye e, hmm. şiddet isteğini ortaya koyan tweetler <gülüyor> okuyorum örneğin. Evet. Böyle şeyler de acaba e, yeni normalimize doğru akarsak arken sokaklarda insanlara böyle daha bir kızgın mı olacağız diye de merak ediyorum böyle. Baksana şimdi maske takmamış ya da işte bunlar nasıl bu kadar kolay el ele sarılarak yürüyebiliyorlar? İşte diye bak böyle bence o işte yargılayıcı şey... taraf. Ha işte o işte o bence üçüncü o mesafe dediğim şey sınır ihlal olan mesafe var mı? Ama el alemin yani. kendine çizdiği sınırlara da burnumuzu sokacak bir yeni sınır ihlaline doğru mu gidiyoruz diye ha. de düşünüyorum yani. Valla o vallahi zaten yapıyorduk ya. Zaten baya güzel yapılıyordu o ha, ya. Yeni değil diyorsun yani. değil mi? Haklısın. Yani o her zaman böyle çok açık ya da örtük bir şekilde hep yapılıyor zaten yani. İşte ben de onu diyordum. Ya onun yapılmasında çok bir şey değişmedi. Gayet güzel sınır ihlaline dayalı olan o mesafe. Keşke orada mesafemiz olsa çok arzu ederiz yani. hani Mesela sınır kapısına gelince durmayı bilse insanlar o mesafe gayet güzel bir şey bence. O yoktu yine olmayacak işte. Maskeyi takana kızıyorsun. Yaşı 65 olanı kızıyorsun. Ne bileyim işte kızıyorsa kızıyorsun yani. Ve saldırıyorsun hani bir anlamda. İşgal ediyorsun onun alanını falan. Onda çok bir şey değişir mi bilmiyorum. O herhalde çok e, şey e, derin bir toplumsal şeyi var. Onun köklenmesi var herhalde. Ama sevgi yoksunumuz ne olur vallahi ben onu bilmiyorum. Neyse ben evdeşe işte köpek de ferhandır buluyorum sarılıyorum falan ama şey düşündüğünde çok gene de e, yetersiz yani. E, yalnız yaşayan insanlar var, birbirine tahammül edemeyen insanlar var falan. Uu, ...zor yani. <gülüyor> Bunu kavramsallaştırmışlar galiba. Ben de geçen bir yerde gördüm. O tam birinin birine sarılma, öpme, öpülme, sarıl sarılması, senin birisine sarılıyor olman. O onun ihtiyacı ile ilgili bir kavramsallaştırma yapılmış şimdiden bu arada tan açlığı diyorlar ona. Diyorlarmış. Ha, yani. çok, işte, i̇şte, çok çok Bence o mesafede bence evet. sorun var ama şu anda O evet, evet. yani. hani oradan nasıl çıkarız bilmiyorum. İnsan insanı özlüyor yani. Ferhan da kuzenini özlüyor. İstediği kadar online bağlansın. Hani o başka bir şey işte. Evet. O mesafede bir kaybımız var hepimizin. Kayıp değilse bir yoksulluğumuz var Kesinlikle. şu anda. Hani geri kazanabiliriz belki bunu ama o yoksunluk denilen bir gap oluşacak. Bir zaman boşlu olacak hayatımızda yani. Hani orası ne olacak bilmiyorum bir araya gelememek hem mekanlı hem insan olarak yani tellerin bir böyle yan yana gelememesi bedensel olarak ama e, bunu alternatifler tabii hepimizin kullandığı bu Zoom'dur işte başka platformlar üzerinden bir araya gelmeye çalışıyoruz ama bunun da e, aynı etkiyi vermedi yani pek çok şey mesela şimdi Zoom Fatih diye bir kavram da çıktı e, hı hı. bu da böyle tabi o e, hani iletişim çünkü aslında sadece böyle birini görerek olan bir şey değil o bütün e, farklı bir şey var. Ne bileyim çok fazla e, alıcı verici var orada. Bir ondan mahrumuz. Bir de böyle tabii burada çok sahnede olmak. Yani ben konuşurken kendimi görüyorum. E, kendi performansımı izliyorum bir yandan. Bir yandan hepinizin gözleri benim üzerimde. E, bununla böyle baş etmeye çalışmak hepimiz için de çok e, yeni bir şey aynı zamanda. E, bu da tabii bizim bu süreçten bize kalacaklar arasında. Öğrenmeye çalışıyoruz herhalde. Benim için böyle biraz bu sürecin şeyi öğrenmek hem kendime dair insan olarak hem bir kadın olarak öğrenmek hem de bütün bu kültürel yani çünkü bu bütün hareketler de bir noktada aslında şey kolumuzu kaldırmamız ya da bir şekilde birbirimizle iletişime geçmemizdir o kültürel birikmişliğin bir ürünü olarak beraber getirdiğimiz şeyler. Hani bu noktada bunlar aslında neler bir fark etmek için önemli ve buradan sonra nereye gidecek, nasıl şekillenecek aslında bir de onun için. Önemli görüyorum ben. Hı hı. Ya şey olsa hani tamamen normale döndüğümüzde de yani hepimiz çok yakınlaşabileceğimiz aşamaya geldiğinde de hayatımızda böyle bir evre olmuş olacak yani. O bile bence değişik yani. Bir dönem biz insanlarla birbirimize bunu yapmış olacağız o, onun bize bir etkisi kalacak yani hani. O açıdan çok ya işte mesela aslında şu anda yaptığımız şey P4C işte. Yani ne, hı hı. mesafe nedir? <gülüyor> Soru bu. Hı hı. Yani oradaki mesafeden kastımız yani fiziksel dediğin şey de aslında sadece fiziksel değil. Onu demek istiyorum yani. O yakın me, me, şeyin metrik olarak bile hani 50-100 santim ya da 150 santim meselesinde bizim kaçırdığımız kısım 50 ve 100 santim ama o sadece işte 50 ve 100 santim gibi metrik bir şey değil orada başka bir sürü şey kaçırıyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız <gülüyor> için. Ben teşekkür ederim.